Yatırım olsun diye altın yapmıştım çalışırken, şu an çalışmıyorum. Bekar bir genç kızım, zekatını vermem gerekiyor mu demiş. Yani 81 gram'a <gülüyor> ulaşmış ve üzerinden de bir yıl geçmişse zekatını verecek. Yani zekat vermek için evli olmak gerekmiyor. Evet. Yani siz onu ev almak için, otomobili almak için, evlenirsem, eve eşyası almak için diye bir kim yapmış olsanız bile, eğer nisap miktarına ulaşmışsa ki bu 80,18 gramdır ve üzerinden de bir hicri takvim hesabı ile bir yıl 355 gün geçmiş ise Vereceğiz. zekatını verecek. 41 hesabı ile yüzde iki buçuk hesabı ile zekatını fakirlere verecek.